28 Ekim 2017 Bursa Arıfe Elim Derneği. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velasr insana insane lefi husr illellezine amenu ve amenus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Evet bu hafta dersimiz Tedbirat-ı İlahiye kitabımızda. Dördüncü bölümde kalmışız. Konu başlığı akıl ile heva arasında kendisi için savaş olan sebebin zikri hakkındadır. Mevzunun bir kısmını geçen hafta sohbetimizde işlemiştik. Bu konudan devam ediyoruz. Kısaca hatırlatma yapalım. Muheddin İbn Arabi Hazretleri vücut ülkesinin yöneticisi olarak ruhu sultan olarak tasvir etti, ifade etti ve bu sultanın nikahlı eşi olarak nefsi tasvir etti, sultanın veziri olarak akıllı tasvir etti. Bu sultana Allah Teala bir vezir tayin etmiştir. O da akıldır dedi. Yani ruha. Ve bu vücut ülkesinde bu sultana muhalif işler yapmaya çalışıp nefsi kandırmaya, kendi istikameti yönünde yönlendirmeye gayret eden bir de kuvvetli emir vardır ki dedi bu emir de dedi heva emiri muktedir olan kuvvetli olan heva diye bir emir vardır bu heva nefsi kendi tarafına çekerek e, yani sultanın nikahlı eşi olan nefsi kendi tarafına çekerek kandırarak kendi amaçları doğrultusunda yoldan çıkarıp Allah'ın rızası istikametine muhalif fiillere yönlendirmeye kalkar dedi Böylece kısaca hatırlatma yapmış olduk. Şimdi devam ediyoruz bakalım. Yine bu konu devam ediyor. Bu akıl ne yapacak? Heva ne yapacak? Bunları güzelce tasvir edip anlatıyor Muhittin i̇bn Hazretleri. Yani biz ruhun yardımcısı olan akıl emiri ile heva emiri arasında ne sebepten dolayı savaşlar ve fitneler olduğunun anlatımına döneriz. Şimdi ben derim ki bu kavgaların ve fitnelerin sebebi bu insani mülk üzerinde efendilik talebidir. Evet bu insani mülk bu vücudu yönetmekte efendilik talebi talep eder. Bu heva emiri de efendilik talebidir. Bundan dolayı akıl ve hevadan birinin insani mülk üzerinde efendiliği ve hükmünü Geçirmesi sabit olduğu zaman onun kurtuluşuna ve onu bulunduğu hal içinde kaim kılmaya çalışır ve kendisinin ona yakınlığını ve bağlılığını himaye ve muhafaza eder. Ve efendiliğin ve hükmetmesinin alametlerini ve nişanlarını yükseltir. Ve o alametleri gören kimse bilir ki bu insan üzerinde akıl ve hevadan birisi galiptir. Evet bir takım izleri, alametleri, işaretleri vardır. Bu vücut ülkesine akıl mı hakimdir? Yoksa heva mı? Bunu da dışarıdan insan bu ilme sahip olan bilir, görür. Bunun izleri vardır, alametleri vardır o kişi üzerinde. O kişi akılla mı hareket ediyor yoksa hevasıyla mı hareket ediyor? Bunu da bakan kişi değerlendirip anlayabilir. Ve heva kendisi için hayal ettiği ve akılda, akılda yakinen yani kesin bir şekilde bildiği şey gereği üzere o insani mülkü dünyada ve ahirette onun helakini gerektirecek sebeplerden men eder. Şimdi bakış açısı olarak akıl dünyada ve ahirette helak olmaktan kurtarmak cihetiyle işler yapmaya çalışır o vücut ülkesinde. Aynı şekilde kendi yaradılışı gereği heva da bu mahiyette aslında düşüncededir. Heva da rahat ettirmek için. Örneğin heva hayal eder ki şeriat alemin düzeni içindir. Bundan dolayı akılsal ölçülerin bozulmaması şartıyla şarap içmekte ve karşısındaki zorlamaksızın zina gibi hayvani hazları yapmakta bir zarar yoktur. Heva bu hükmü verir. Bu hükmü dayatır. Yani sen şarap içtiğin zaman, alkol aldığın zaman, içki içtiğin zaman sen aklını kaybetmediğin sürece, sapıtmadığın sürece problem yok. Bu şarabın yasaklanmasının, içkinin yasaklanmasının sebebi akılları kaybetme diye yasaklandı. E sen aklını kaybetmiyorsun içtiğin zaman, kendindesin. Şuurun, bilgin, aklın yerinde. Dolayısıyla bu yasak sana seni bağlamıyor der Heva. Veyahut da işte böyle karşı taraftaki insanı zorlamadan zina meselesinde karşı tarafı insanı zorlamıyorsun ki her iki tarafın rızası var. Dolayısıyla bu zina hükmüne girmez der. Böyle insanı kandırmak için bu ifadeleri sunar. Heva. Ve aynı şekilde oruç nefsin dik başlılığını kırıp halkın hu hukukuna tecavüzünü engellemek üzere onu zayıf kılmak içindir der oruç. Halkın hukukuna riayet ettikten ve nefsi terbiye ettikten sonra oruçla nefse eziyet vermenin anlamı yoktur der. Sen zaten bunu gözetiyorsun kalbi temiz, ya. Kalbi temiz meselesi işte Kalbi temiz diyenler var ya şeriatın tamamen dışında bir hayal sürüp benim kalbim temiz amaçta zaten kalp temizliği diyenler burada ne oluyor hevalarının tuzağına düşmüş oluyor emirlerine giriyor işte işte hevanın buna kıyaslanabilecek bin türlü hayalleri vardır ki insani mülkün kurtuluşunun bunlar ile olabileceğini hayal eder heva bunları ileri sürer bunlar onun hakikate aykırı olan hayalleridir hakikate uymaz bunlar. Ve helakı gerektireceğini zannettiği ve hayal ettiği bu sebeplerden onu men eder. Fakat işlerin hakikatini bilen akıl der ki, şeriat yalnız alemin düzeni için değildir. Belki dünyada ve ahirette helak olmaktan kurtuluşa sebeptir. Bunu söyler akıl. Dünyada kurtuluşa sebeptir. Çünkü şeriat çerçevesinde Nefse hayvani hazları bir sınır ve kayıt içerisinde verilir. Kötü yönde kullanım derecesini bulup nefis helak olmaz. Çünkü hayvana fazla, ye, fazla yem verilse çatlayıp helak olur. Öyle ya tabi hayvancılıkla uğraşanlar bu işi bilir. Fazla yem yedirirsen hayvan çatlayarak öldü derler. Ölür yani hayvan. Ve ahirette kurtuluşa sebeptir. Çünkü alemin zahirinde olan ilahi teklif batında var etmek içindir. Şeriat hükümlerine uymakla salih amel işleyen kimselerin bu amelleri ahiret aleminin bünyevi oluşumları gereğince güzel suretlerde gözükür. Ve salihler bu güzel suretlerle nimetler içinde olur ve yaşarlar. Ve nebiler Aleyhisselam ve evliya kattesallahu esraruhum hazretleri her türlü kötü hallere meyletmeyeceğinden emin oldukları nefisleriyle şeriat hükümlerine son derece riayet ettirilir. Evet. Bütün peygamberler, nebiler, resuller, evliyallah seçkinleri, büyükleri, aşağıdan tabakası hepsi ne yaptı? Şeriatın hükmüne harfiyen tabi oldular değil mi? Hiç şeriattan şaştıkları oldu mu onların? Hiç kimse asla şaşmadı şeriattan. Halbuki nefislerini de terbiye ıslah etmişlerdi. Safiye nefis mertebesindeydiler. Buna rağmen şeriattan kıl kadar taviz yok. Şeriat ne emrettiyse Allahu Teala onları yerine getirdiler. Ve takva ahiret azığının hayırlısıdır. İşte aklında buna kıyaslanabilir birçok bildikleri vardır ki insani mülkün kurtuluşunun bunlar ile olabileceğini yakinen bilir. Ve bu helak olma sebeplerinden onu men eder sahibini yani vücut ülkesini men eder helak olabilecek yönlere yönelme akıl ve bil ki her bir helake sürükleyen husustan insani mülkün kurtuluş sebebi kendisinin hariçten bir davetçinin emrine onun itaat etmesidir ki o davetçinin emrine de şeriat denir ruh bunu ariftir Yok, bunun hakikatini bilir, kabul eder. Buna ariftir. Çünkü o şeriat ruhun cinsindendir. Çünkü ruhun hakikati itibariyle şeriatın niçin kurulduğunu, kurulduğunu bilir. Kendisine ne fayda getireceğini bilir, kabul eder. Çünkü şeriatın doğrudan doğruya çıkış yeri haktır. Ve yukarıdaki şerhlerde izah edilmiş olduğu üzere ruhun da çıkış yeri doğrudan doğruya haktır. Bakın burada tefekkür ederken allah Teala'nın yaratılışında bütün alemde farklı farklı isimlerle isimlendirdiğimiz her şey var yaratılmış. Şey diyoruz her şeye farklı isim konulmuş. Bunların hepsinin çıkış yeri noktası neresi? Allah'ın nefesi. Öyle değil mi? Ruh da Allah'ın nefesi. Fakat çıkış yerine en yakın olan, aslına en yakın olan asliyetini korur. Hakikatini bilir, idrak eder. Ruh bunlardandır işte. Çıkış yerine asliyeti en yakın olan ruhtur. Onun için ruh Allah'ı en iyi bilen, en iyi tanıyan emrini en iyi gözetendir. Nefis de ne dedik biz daha önceki sohbetlerimize dile getirdik? Aslında nefis de ruhtan ayrı bir şey değildir. Ama o mertebe mertebe, evre evre, belli evrelerden geçtiği için tortulaştı, katlanlaştı, başka şeyler sirayet etti ona. Dolayısıyla ne oldu? Aslından uzaklaştı. İşte onun için nefis farklı şeylere meyledebiliyor. Ruh Direk hakikatine yakın olması hasabıyla Allah'ın emrini, şeriatının hikmetini, faziletini görüp ona yönelir. Ama nefis evrelerden geçtiği için belli aşamalardan tortulaştığı için bileşik hale geldi yani basitlikten bileşik hale geldiği için bir takım katmanlardan geçtiği için tortu olduğu için ne yapıyor? Farklı şeylere meyledebiliyor. Aslından uzaklaştı çünkü. Bizim görevimiz nedir dedik? İşte o nefsimizi o tortulardan arındırıp tekrar asliyetine yönlendirmek. Bileşik halinden basit haline doğru o katmanlardaki kendine katışan olumsuzlukları bir bir ayıklayarak o nefsi saf hale getirilir. İşte o zaman ne oluyor? Nefsi safiye oluyor. Katman halindeyken ne oluyor? Nefsi emmare dediğimiz hal işte. Nefsi emmare. Nefsi levane. Böyle saflaştıkça saflaştıkça nefsi mülhime, nefsi mutmainme, nefsi raziye, nefsi marziye derken nefsi safiye, saf hale geliyor. Yani artık ruhunun Aslına yakınlığı gibi yakınlığını elde etmiş oluyor. İşte o zaman o da Allah'ın emrine yöneliyor, dönüyor. Peygamberlerin, evli Allah'ın nefisleri o mertebeye gelmiş oluyor işte. Evet bunu izah ediyor burada. Ruh buna ariftir. Çünkü o şeriat ruhun cinsindendir. <gülüyor> Çünkü şeriatın doğrudan doğruya çıkış yeri haktır. Ve yukarıdaki şerhlerde izah edilmiş olduğu üzere ruhun da çıkış yeri doğrudan doğruya haktır. Gerçi hakikatte heva da haktan çıkmakta ise de Evet hevanın da çıkış yeri haktır. Çıkmakta ise de onun çıkışı doğrudan doğruya değildir. Arada birçok vasıtalar vardır. İşte bizim katman evre tortu diye ifade ettiğimiz mevzu. Bundan dolayı heva vasıtalar perdesi arasında bulunuşu yönüyle şeriat cinsinden olmadığı için cahildir. Aslından uzaklaştığı için cehalet içerisinde. Şimdi heva insani mülk için Kurtuluşun kendi tarafında olduğunu hayal eder ve öyle zanneder heva. Bu insan vücudunun kurtuluşu benim istek ve doğrultusuna uymaktadır der. Öyle zanneder, zan üzeredir işte. Zan bakın ne kadar tehlikeli. Oysa ruh muhakkak kurtuluşun kendi tarafında olduğunu yakinen bilir. Böyle olunca akıl ile heva arasında anlaşmazlık ortaya çıkar ve ayrılık gerçekleşir. Ve kurtuluşa davet eden iki emirin, biri akıl, biri heva. İki emir. Yani akıl ile hevanın hakikatleri farklıdır. İkisi de kurtuluşa davet ediyor. Akıl da kurtuluş burası diyor. Sağdan git diyor akıl. Kurtuluş yolu burası diyor. Heva da diyor ki hayır orası değil. Kurtuluş yolu burası. Sen gel soldan git diyor. Şimdi davetçi hariçten geldiği vakit bu davet işinin neticesine bakarak kendisi için iki netice bulur. Birisi helak diğeri kurtuluş. Şimdi bu iki yol var. Birisi helaka götürecek, birisi kurtuluşa götürecek. Bilinsin ki ilahi emir ikidir. Şimdi burada ilahi emiri açıklıyorum. Dikkatlerinizi çekiyorum. Bu mevzu kader mevzusunu anlamakta, bilmekte, bu işlerin hakikatini anlamakta bir yapı taşı. Birisi iradi emir, diğeri teklifi emirdir. İradi emir İradi emir kulun sabit aynının istidat ve kabiliyetine göre saadet ve şekaveti hakkında hakkın iradesidir. Evet burayı tekrar ediyorum. Açacağız şimdi inşallah. İlahi emir iki çeşittir. Birisi iradi emir buna aynı zamanda Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri iradi emire Allah'ın iradesi diye tabir ediyor. veyahutta da tekvini emir. Yani yaratılış emiri diye tabir ediyor. Tekvini emir, yaratılış emiri, iradi emir diye Allah'ın bahsettiğimiz bu emri bu alemde muhakkak surette harfiyen cereyan eder. Bunu hiçbir gücün, kudretin değiştirmesi mümkün değildir. Buna Allah'ın iradesi diyoruz. Tekvini emir diyoruz. Ne murad etti, ne dilediyse o şekilde olay cereyan eder. Bir de Allahü Teala'nın teklifi emiri vardır. Kul, teklif adı üzerine, teklif ediyor kuluna sunuyor, teklif ediyor. Ben sana şunları şunları yapmanı istiyorum diyor. İşte şeriat teklifi emirdir. Ey kulun şunları şunları yap. Kul burada yapıyor, bu emre uyuyor veya uymuyor. Teklif çünkü adı üzerinde. Bu teklifi değerlendiriyor. Kendindeki hakikati itibariyle yine tekvini emir, yaratılış emri, iradi emri, ayağını sabitese dediğimiz işte bütün bunlar kader mevzusu. Buradaki hakikati itibariyle o teklifi emire uyuyor ya da uymuyor. Allahu Teala ahirette bizi neyden hesaba çekecek? Teklifi emirinden. Yani şeriatından hesaba çekecek. Ben namaz kıl demiştim. Kıldın mı? Oruç tut demiştim. Tuttun mu? Zekat ver demiştim. Verdin mi? Bunlardan hesaba çekecek. Tekvini emirden ya da yaradılış emirinden ya da iradi emirden değil. Bu mevzuyu anlayalım. Bu kaderle alakalı mevzu. Devam ediyoruz. İradi emir kulun sabit aynının Sabit, ayağını sabit ediyoruz sabit hakikatler değişmez hakikatler demiştik sabit aynanın istidat ve kabiliyetine göre saadet ve şekaveti hakkında hakkın iradesidir bu yön kader sırrına bağlanır ve teklifi emir Nebi Aleyhisselam'ın hak tarafından getirdiği şeriattır ki apaçık delil için sait olana ve şaki olana eşit seviyede tebliğ edilir Teklifi emir bütün insanlara eşit seviyede tebliğ edilir. Allah'ın emri budur. Şeriat budur. keleme i getir. Müslüman ol. İmana gel. Allah'ın emirlerini yaşar diye teklif edilir. Bu bir teklif. Karşı gelenler teklifi emre karşı gelmiş ve iradi emre uygun hareket etmiş olurlar. Evet bu teklife nitekim Resulullah Efendimiz geldi teklif etti değil mi? Bütün insanlara. Allah bunları bunları yapmanızı emrediyor. Şeriatın emri bu dedi. Buna uyanlar oldu. Biz seni kabul ediyoruz. Resul olduğunu kabul ediyoruz. Allah'tan tebliğ getirdiğini kabul ediyoruz ve uyuyoruz deyip iman edip onun emrettiği şekilde şeriata uyanlar oldu. Hayır ben kabul etmiyorum deyip senin Resul'lüğünü de kabul etmiyorum. Senin Allah'tan emir getirdiğini de kabul etmiyorum deyip inkar edenler de oldu. Kafirler de oldu. Kabul etmiş gibi inanmış gibi gözüküp de kalben inanmayanlar oldu ki bunlara da münafık diyoruz. Davet esnasında kendilerine usanç gelmemesi için kader sırrını sırrını nebilerden örtülüdür. Bakın bunu Muhittin i̇bn Hazretleri Füsus'ta da dile getirir, Fütahat'ta da dile getirir. Burada da yine dile getiriliyor. Der ki nebilere, Resullere kader sırrı Allahu Teala en son açmıştır der. Çünkü kendilerine usanç gelmesin diye yani bütün Kavmine, kavimlere gönderilen peygamberler kavimlerinden sorumlu. Onlara tebliğ ettiler Allah'ın emirlerini. Resulullah Efendimiz sadece bir kavme gelmedi. Bütün insanlığa tebliğ etti. Ve bu tebliğinde usanç gelmesin. Yani iman edecek ve etmeyecek olanı bilip de anlayıp da sadece iman edeceklerle ilgilenip, iman etmeyeceklerle boşuna vakit kaybetmeyeyim diye uğraşmayayım diye böyle bir hale bürünmemesi için Allahu Teala bunu Nebi ve Resullerinden gizledi diyor. Ne zaman? Ta ki Nebi ve Resullere Nebiliklerinin ve Resullüklerinin son zamanlarında açmıştır diyor Muhtinik Nârabi Hazretleri bu sırrı. Yani kimin iman edip kimin iman etmeyeceğini o zaman açtı. Ki o zaman ancak Resuller ve Nebiler bunu gördüler. Evet davet esnasında kendilerine usanç gelmemesi için kader sırrını Nebilerden örtülüdür. Onlar davetlerinin neticesine bakarlar. Ve karşı gelenlerin sonunun helake ve uyanların sonunda kurtuluşa olduğunu görürler. Çünkü iradi emir gereğince sonu helake çıkanların davet edildikçe İbu Cehil gibi şekaveti artar. Gelen aynı ayet Müslümanın imanına iman katarken kafirin imansızlığına imansızlık katmıştır. Resulullah Efendimiz o ayeti tebliğ ettikçe Kafir daha da kafirliği azgınlaşmıştır, artmıştır inkarı. Bunu açıklayacak şimdi. Bundan dolayı nebiler bu hususta doktorlara benzerler. Doktor sonu kesin olarak ölüme çıkacak bir hastayı tedavi ettikçe hastalığı da şiddetlenir. Evet burada bir hakikati dile getiriyor bakın. Sonu kesin olarak ölüme çıkacağı belli olan bir hastalığa yakalandığı zaman amansız hastalığa bir insan... Doktor olan tedavi cihetinden tedavisinde arttırdıkça hastalıklı hastalık oranı da şiddetlenir, artar. Hastalığı da şiddetlenir. Bu bahsin ayrıntısı Füsûl-i Yakup faslında detaylıca işlenmiştir. İşte bu hakikate dayalı olarak akıl ve heva'dan her biri ilahi hikmetin ve kendilerinin hakikatlerinin gerektirdiği şey dolayısıyla kurtuluş yolunu talep etti. Ve helaklerden sakındı. Ve hiç şüphe yok ki sahit olanın helaki, sahit olanın yani cennetlik olanın helaki şekavette ve kurtuluşu saadettedir. Ve şaki'nin helaki de şaki olanın yani cehennemlik olanın helaki de saadette ve kurtuluşu şekavettedir. Ve aklın tarafında Saadet ve hevanın tarafında şekavet vardır. İlk bakışta garip görünen bu hükmün hakikatini Cenab-ı Şeyh biraz aşağıda bize izah edecekler. Şimdi akıl ve hevadan her biri diğerinin gidiş yolunu terk etmiş ve kendi gidiş yolunda özür beyanı etmiş ise onların delilinden kuvvetli bir delili vardır ki o kuvvetli deliller de sabit aynalarının istidat ve kabiliyetidir. Evet bunların delili sabit aynalarının ayağını sabitelerinin değişmez hakikatlerindeki istidat ve kabiliyetler. Ve Hak Teala Hazretleri sabit aynalarına kendi kabiliyetleri ve istidatlarına göre vücut feyzi verdi. Onlara kendi tavır ve gidiş yollarında zorlamada bulunmadı. Hak Teala Hazretleri onlara gidiş yolunda zorlama yapmadı. Allah'ta zorlama yoktur. Kul kendi talep etti. Talep ettiği yol üzere de burada icraatını yapar. Bu mevzuyu açacak şimdi burada. İstidatli insanlarıyla ne istemiş iseler onu ihsan etti. Bundan dolayı celil ismi olan Hak niçin vücut feizi verdin ve niçin istediklerini ihsan ettin diye soru sorulmaz. Belki soru istidat insanı ile saadeti bırakıp şekaveti talep etmiş olanlara yönelir. İşte bu hakikate dayalı olarak Hak Teala Enbiya Suresi 23. ayette işlediğinden sual olunmaz onlar sual olunurlar. Yani Allah'a soru sorulmaz. Niçin böyle yaptın şöyle yaptın. Aziz Allah. Bunlar cennet içindir ve kayırmam yoktur. Bakın burada böyle buyuruyor Allah Teala. Bunlar cennet içindir ve kayırmam yoktur. Ve bunlar cehennem içindir ve kayırmam yoktur. Buyurur. Ne zaman ki ahiret aleminde hakka âla herkesin sabit aynını kendisine açar mahşerde sabit aynını, o hakikatini kendisine açar. O kimse görür ki saadet ise saadeti yine kendisindendir. Şaki ise Şekaveti de yine kendisindendir Kendi tercih etmiştir bunu Allah da ona göre halk etmiştir İşte bu sabit aynaların açılması Hakkın apaçık kuvvetli delilidir ki Onların terklerini ve itirazlarını ve Kuvvetli delil ile Halleder ve kati olarak sonuca bağlar Yani orada herkese bu hakikati allah Teala açar Anlatacak şimdi devamında ilim maluma tabidir diye bir düstur vardır Yani Allah'ın ilmi maluma bilmene tabidir yani tabiri caizse anlatılabilmesi açısından anlaşılması açısından Allahu Teala bu ayın, sabit aynlarının e, yaratılması mevzusunda her bir şeyin hakikatine sordu siz ne hal üzere olmak istersiniz ve biz her bir şeyde her bir şey olarak adlandırıyoruz o bulunduğumuz hal neyi icap ettiriyorsa biz onu Allah'tan talep ettik ben böyle olmak istiyorum dedik, talep ettik. İşte o zaman neyi talep ettiysek bugün bu dünya hayatında yaşantımızda o talep ettiğimiz hal üzere olmakta. Yani bu talebi biz yaptık. Bulunduğumuz halle yaptık bu talebi. Dolayısıyla işte ilim maluma tabidir, düsturu buradan gelir. O zaman da ahirette Allahu Teala itiraz edeceklere bu ayağını sabitenin hakikatini açacak, gösterecek. İşte diyecek, talep eden sendir. Ne talep ettiysen ben de sana onu verdim. Onun için kimsenin itirazı kalmayacak o zaman. Devam ediyoruz. Yani biz deriz ki muhakkak ruhun hakikati nurdur. Çünkü haktan vazıtasız olarak zuhur etmiştir. Dedik ya aslına en yakın olan ruhtur. Nefah dedi ben ruhundan üfürdüm dedi Allahu Teala'nın o ruh aslına en yakın olması itibariyle işte zaten Allah'ı bilir tanır. Ona yönelir. Vasıtasız olarak zuhur etmiştir ruh. Ve Hak Teala Hazretleri Nur Suresi 35'te Allah Teala göklerin ve yerin nurudur buyurur. Ve hevanın hakikati ise ateştir. Ruhun hakikati nurdur. Hevanın hakikati Nar ateştir. Çünkü vasıtalı olarak zahir olan tabiat alemindendir. Dedik ya bileşiktir heva. Basit değildir, bilecektir. Onun için hep bu tarafa, kötü tarafa çeker insanı. Çünkü tabiatı ateş. Ve aşağıların en aşağısı olan tabiat alemi ise cehennemdir ve ateştir. Çünkü fıtrî kesifliğiyle latif olan aslından uzaktır. Çünkü tortudur yani. Tortu nasıl dibe çöker? Kesiftir. Latifleştikçe o tortudan kurtuldukça yukarı çıkar ancak. Ve ruh ile hevadan her biri her bir vecihlerinden bir vecih ile kendi vücudunda ve varlığında nimetler içinde olurlar. <gülüyor> Çünkü ruhun nefsi sıfatı nur olduğu gibi hevanın nefsi ve zati sıfatı da ateştir. El cinsü mehal cinsi yani cins cinsi ile beraberdir. Cinsi cinsine çeker derler ya bir tekerleme vardır. Hükmünce her biri kendi cinsiyle ünsiyet edip yakınlık kurup nimetler içinde olur. Ve hem cinsinin dışında bir şeyle ünsiyet edemez. Hakikaten bu alemde öyledir yani. Her şey kendi cinsine meyleder, ünsiyet eder, yakınlık kurar. Ruhlarımızda kendi ruhumuza yakınlığı olan insanlarla tanıştığımızda onlar çeker bizi. Onlarla dostluk kurarız. Nefsani cihetten bir sıfatımız Ahlakımız varsa O nefsani cihetten o sıfat ve ahlak Üzere olan insanlar bizi çeker Onlarla ünsiyet kurarız Yakınlık kurarız Aklımızı kullanmak bakımından Aklı melekeleri kullanmadaki oranımız neyse Kabiliyetimiz O cihetten o tarz insanlar bizi çeker O insanlara yakınlık kurarız Dolayısıyla Ruh bakımından, akıl bakımından Nefis bakımından Hep Yakınlığımız hangi türde insanlarsa onlara doğru bir meylimiz olur. Onlarla ünsiyet yani yakınlık kurarız, yakınlaşırız. Veya onlarla arkadaşlık yaptığımızda daha huzurlu, mutlu oluruz. Bu hususta Muhattin İbn Arabi Hazretleri diyor bir gün baktım bir karga ile bir güvercin arkadaşlık yapıyormuş. Birlikteler. Dikkatimi çekti, ilgimi çekti. Hayret ettim bunların birbirleri cinseli ayrı biri karga biri güvercin. Bunların cinsleri ayrı olduğu halde bu bunları arkadaşlığa, yakınlığa sağlayan, bunu oluşturan ne acaba, hikmeti nedir, hakikati nedir? Bir de baktım ki diyor ikisini de ayağa topalmış. Topallıklarından dolayı arkadaşlık kurmuşlar. Demek ki hangi özellik, bizde olan özellik karşımızdaki kimde varsa o bize çekiyor bir arkadaşlık kurmamıza, ünsiyet kurmamıza vesile oluyor. Ve hem cinsinin dışında bir şeyle ünsiyet edemez, azap çeker. Nitekim, münafıklar ve kafirler müminin huzurunda olmaktan ve sohbetinden eziyet duyarlar. Evet. Mümin insanların meclisinde bir o meclise bir münafık girmiş olsa, bir kafir girmiş olsa, kalbi sıkılır, daralır. O sohbetten lezzet almaz. Bir an önce orayı terk etmek ister. Çıkmak ister. O hakikatler ona eee... Göğsüne, göğsüne gönlüne genişlik vereceğine aksine sıkar. Daha da daraltır. Mümini veya kafiri. Dolayısıyla o meclislerde bulunmak istemez. Aynı şekilde bir kafir topluluğunun veya münafık topluluğunun içerisine bir mümin girse, onların içerisinde bir mecliste bulunmak zorunda kalsa bu sefer de onun gönlü daralır. Müthiş derecede sıkılır kalbi. Bir an önce orayı terk etmek ister. Bu böyledir yani. Bunun hakikati böyledir. Ve eğer heva kendi hakikatinin ateş olduğunu bizzat hakikatini yaşayarak ve tecrübe ederek yakinen bilse onunla eziyet çekici olurdu. Eğer heva bunu bilseydi Hakikatinin ateş olduğunu. Bu sefer eziyet çekerdi. Fakat kendi hakikatinde ve sıfatında gark olmuş olduğu için bunu idrak edemez. Ve yakinen bilemez hakikatinin ateş olduğunu. Belki kendi tavrında ve meşrebinde yaşar. O ondan mutlu. O örnek verecek şimdi ve mutlak fail olan hak teala nurun mevcut olduğu mahalde kurtuluş tahakkuk etse bile ateş mahalline kaçış talep etmesine kadirdir lakin hevaya nur mahallinde kurtuluş olduğunu bildirmedi Allah o hevaya nurda onun kurtuluşunun olduğunu bildirmedi onu örtülü tuttu gizledi onun için o da ateşe meylediyor ateşi huzurlu görüyor kurtuluş görüyor onu hal olarak ve yaşantı olarak cahil kıldı. Hevali. Böyle olunca akıl ile hevadan her biri kendi makamına davet etti. Hakikaten mesela zır cahil, kara cahil denilen insan vardır. Ona bir hakikati anlatmaya çalışırsın dersin ki sen bu konuda cahilsin. Hakikati hakkı görmüyorsun. Gel kardeşim gör şu hakikati. O da aynısını sana döner söyler. Esas cahil olan sensin. Burada doğruyu gören bilen benim Gel sen benim yoluma. Hakikat burada der. Cahil. Çünkü o, o hakikat ona örtülüdür yani. Görmez. Kabul etmez asla. Kendisini doğru görür. Bundan dolayı ateş kendi cinsi olan ateş ile azap duymaz. Belki ateş nur ile azap duyar. Bunun örneği zahir alemde de mevcuttur. Pesik böceği gül kokusuyla zarara uğrar ve azap duyar. Evet. Evet. Pislik böceği gübre böceği dediğimiz böcek Allah-u Teala onun tabiatını öyle yaratmış ki meşrebini halkiyetini o pisliğin içerisinde o pisliği ona cennet o pisliği böyle yuvarlar top haline getirir onun içi gücü o pislikle uğraşmak yuvarlar yuvasına götürür ve bundan haz duyar lezzet alır dedemişler pislik böceğini gül bahçesine koymuşlar ölmüş çünkü onun cehennemi o gül bahçesi onun cenneti o pisliğin içi onun için yaratılmış. İşte burada bu hakikati iyi anlayalım, iyi idrak edelim. Yine Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nde fütahat dersimizde, sohbetimizde okuduk ikinci ciltte. Cehennemdeki cehennem ehlini anlatmıştı. Cehennemden çıkanlar çıktıktan sonra, kapılar mühürlendikten sonra, ebedi cehennemde kalıcılar kaldıktan sonra Allah'ın onlara bir rahmeti ulaşır. O rahmet ulaştığı zaman artık o azaptan lezzet alır hale gelirler demişti Muhittin İbn Arabi Hazretleri. İşte o zaman cehennem ehline deseler ki gelin sizi buradan çıkaralım böyle cennet var nimetler var çıkmak istemezler çünkü onların cenneti orası o azaptan lezzet alır hale geldiler buna da örnek verdi Mu'tin İbn Arabi Hazretleri ne dedi sağlıklı bir insan kendini sürekli kaşısa bir tarafını kanatsa acı duyar elem duyar fakat uyuz hastalığına müktela olmuş bir insan bir hastalık bünyesine ilişmiş bir hastalık kaşımaktan lezzet alır kaşıdıkça kanatır yaralar açılır derinleşir ama kaşımadan asla duramaz. O kaşımak ona öyle bir lezzet verir ki, öyle bir haz verir ki ama o kaşımak o yaraları açar, derinleştirir. Fakat o buna rağmen kaşınmadan duramaz. Çünkü o bünyesine ilişen o hastalık, o uyuz hastalığı ona kaşınma hissiyatı ve oradan lezzet alma hissiyatı veriyor. İşte cehennem durumu da bu. Çektiği azap lezzet alır bir hal vermiş oluyor. Halk arasında tabir edilir psikopat denilir. Mesela kişi kendine acı çektirmekten lezzet alır. Öyle bir takım işte kendisine ilişen bir hastalık. Bu da bir hastalıktır yani. Bünyeye ilişkin bir hastalık. Ne yapıyor bu da? Kendine acı çektirmekten lezzet alır hale geliyor bu kişi. Bu hastalıktır ama. Asliyeti itibariyle bu hastalıktan kurtulmak mücadelesi verilmesi gerekir. Evet devam ediyoruz. Şimdi heva nur ile azap çekici olunca bu insani mülkün de kendisi gibi nur ile azap çektiğini hayal eder. Heva nurdan azap çektiği için bu insani mülkün de bu vücudun da eğer nur yöne meylederse azap çekeceğini düşünür. Onun için gel dersen ateş tarafına geldir. Ve böyle hayal edince de o heva ebeden nurdan hariç olmak ister. Ve insani mülkü de nurdan hariç tutmaya sebep olan fiiller ile o nurdan engeller. Ve o fiiller de şehvetlerdir ki ateş o şehvetler ile örtülmüştür. Kim ki şehvetlere erişti muhakkak ateşe erişti. Yani şehvete yönelik fiillere yönelirse kişi hakikatte ateşe gitmektedir. Çünkü cehennemin kapısını şehvete yönelen insanlar açmış oluyorsa. Şehvet kişiyi nereye taşıyor? Yani Allah'ın sınırlarını çizdiği dışında olan şehvet helal olanın helal olan yönde kullanmak değil haram olan yönde kullanmaya kalktığı zaman şehvetin kişi cehenneme doğru yönelmiş oluyor. Ve nurdan ibaret olan ruh da aynı şekilde insanı mülkü hariç tutmaya sebep olan fiiller ile o ateşten engeller. Ve onlar da nefse fena gibi gözüken ilahi emirlerdir ki kötü gibi gözüken ilahi emirlerdir ki cennet onlar ile örtülmüştür evet cennetin yolu zor sıkıntılı işler belki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ibadet, taat bunlar nefse ağır gelen şeyler kim ki bu fena gibi gözüken ilahi emirleri tercih etti muhakkak nuru ve cenneti tercih etti çünkü onun varacağı yer cennet olur şimdi ruh ile hevadan her biri bu insani mülkü kendi makamlarına eriştiren sebeplerde kendi cemaatine bakar bundan dolayı o insani mülk üzerine cemaatini musallat kılar emrindeki askerleri cemaatini onlara musallat kılar ve ona onlar ile hile eder tuzaklar kurar, oyunlar kurar ve ruh ve hevadan birinin indinde o insani mülkün donandığı veyahut onlardan birinin sahip olduğu bir vasıf ile vasıflandığı sabit olunca artık onun üzerine istila edici olur artık hangi tarafın askerleri kuvvetli gelirse Orayı istila eder Ruhun donanımı Akıl veziriyle birlikte üstün gelirse Artık onu Said kişilerden Allah'a yönelen kullardan olur O vücut ülkesini istila etmiş olur Yok heva üstün gelirse Şehvetle birlikte Bu sefer nefsi o vücut ülkesini ele geçirerek Şaki dediğimiz cehennem ehlinin yapacağı Amellerle iştikal etmeye başlar Ve birinin istilası üzerine Diğeriyle fitneler ve savaşlar çıkar Evet bir taraf galip geldiği zaman öbür taraf her mücadeleye devam eder ve fitneler savaşlar devam eder. Ve akıl ve hevadan her biri kendi nefsine ve nefsinde hasıl olan yaşantıya bakışı terk edip de şeriat getiriciden ibaret olan bu davetçiye baksaydı şayet ve ben hariçten bir davetçi buldum ki onun davetinde doğruluğu ve masumluğu sabittir ve kurtuluş benim zevkimle değil. Burası çok önemli. Kurtuluş benim zevkimle değil. İnsanların birçoğunun düştüğü tuzak işte. Zevk meselesi. Kurtuluş benim zevkimle değil. Belki onun dediği şeydedir ki o da budur. Ve helak onun dediği şeydedir ki o da budur. Deseydi teslim ve boyun eğme sebebiyle fitne kalkar ve insani mülk kurtulmuş cema kurtuluş cemaati içinde bulunurdu. Evet buradan her biri akıl ve heva böyle deseydi dışarıdan tebliğciye bakalım onun sözüne bir kulak verelim bakalım bu kurtuluşun nedir deyip de şeriata kulak verseydi ona uysaydı kurtulmuş olacaktı lakin bu hal ancak heva yok olup gittiği vakit sabit olur ve heva bulundukça bu halin olması mümkün değildir çünkü heva her türlü fitneyle tuzakla hep bu aklı mağlup etme gayretleri içerisinde çünkü o heva muhalefetin aynıdır. Muhalif işte muhalefet. Akla muhalefet heva. Yani madem ki ilahi emir ve bu ilahi emri tebliğ eden bir davetçi vardır. Elbette heva buna muhalefet eder. Ve kendisi bilhassa buna muhalefet için mahluktur. Bunun için yaratılmıştır zaten. Amacı bu yani muhalefet etmek. İmtihan burada zaten işte. Çünkü ilahi ilimde sabit olan hakikati bu muhalefeti gerektirir. Hevanın yaratılışındaki hakikat budur yani muhalefeti gerektirecek. İlla akla muhalefet edecek yani. Etmemesi mümkün değil zaten. Eğer heva yok olursa fitne de yok olur gider. Lakin bu insani mülkte fitne ve savaşın olmasında Allah Teala'ya mahsus acayip bir tedbir vardır ki o acayip tedbirden dilediği kimseyi perdeye düşürür ve onun hakikatini bildirmez. Allah bize bu perdeyi kaldırıp hakikati görenlerden eylesin. Bu amacınız bu derslerin amacı da bu zaten işte. O perdeyi kaldırıp bu işin hakikatini görmek. Dilediği kimseyi perdeye düşürür ve onun hakikatini görmez. Ve dilediği kimseye de onu açıp bildirir. Bu hakikati gösterir. Ve bu tedbiri Hak Teala niçin bazılarından saklar ve bazılarını açar? Diye soru sorulmaz çünkü bu tedbirden bazılarının perdelenmesi ve bunun bazılarına açılması onların sabit aynlarının gereğidir ayağını sabite işte, kader meselesi kader sorununun gereğidir bu ve ilahi tecelliler kulun istidat ve kabiliyetine göredir Allah'tan gelen tecelliler yaratılışta ayağını sabitede bize verilen istidat ve kabiliyetimiz neyse tecelliler de ona göre gelir ona göre değerlendiririz. çünkü hak teala hakimdir ve hakim her şeyi yerli yerine koyana denir bundan dolayı hak teala bu acayip tedbiri kabiliyeti olmayanlara açmaz bu sırrı anlamaya idrak etmeye müsait olmayana bu sırrı açmaz zaten bu perdeyi kaldırmaz ve onlardan saklar Böyle olunca istidada göre ihsan eden Hak Teala'ya soru yöneltilemez. İşte böyle olunca soru yöneltilemez. Zaten sorsa da sorunun bir anlamı da yok. Kişi kalsa da sorsa benim istidadımda ayağını sabit ettim de bu hakikatleri anlamak neden yok? Bana niye dilememiş Allah bu perdeleri açmayı, niye vermemiş? Dese de bunun da zaten bir anlamı da yok, hükmü de yok yani. İstediği kadar sorsa. Perde kalkan, perde kalkıp takikatı hakikati gören zaten bu meseleyi görür. Onda böyle bir soru zaten olmaz. Belki soru Moksan istidatların sahiplerinedir. Onun için Hak hala Enbiya 23'te işlediği şeyden ona soru sorulmaz ve onlara soru sorulur. Buyur. İşlediği şeyden ona soru sorulmaz. Allah'a soru sorulmaz. Onlara soru sorulur. Kullara soru sorulur. Ve aynı şekilde artık apaçık kuvvetli delil Allah'ındır. Enam 149 buyurulmaktadır. Çünkü her bir kulun sabit aynının kabiliyet ve istidadı Hak Teala Hazretlerinin kudret elinde apaçık kuvvetli delildir. ayn Sabit'e ile alakalı zaten özel bir ders yapmıştık. Orada çok detayına girmiştik. Burada tekrar açıp de detayına girmeye gerek yok ama e, burada izah edildiği suretiyle yetiniyoruz. gayet bir kimse Hakk'a niçin beni böyle yaptın diye soru sorarsa Hak Teala ona onun hakikatini veriyor <gülüyor> Ve bu açılım neticesinde o kul görür ki kendinin böyle olması yine kendinden imiş. Kendi hakikatinden imiş. Ve Hak Teala tarafından zorlama olmamış. Belki zorlama kendisine Yine kendisinden olur. İşin hakikati bulduk yani. Ve yine Hak Teala bu hakikate işareten Hud suresi 118. Eğer Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet kılardı. Çünkü Hak iradesi ilmine ve ilmi de maluma yani bilinene tabidir. İlim maluma tabidir düsturunu anlatıyor burada. Ve malum yani bilinen kulun sabit aynıdır ve sabit aynlar kabız ve basit ve dar ve nafi ve hadi ve mudil gibi karşılıklı ilahi isimlerin gölgeleridir bu zıt isimlerin gölgeleridir şimdi madem ki isimler muhteliftir elbette onun gölgeleri de muhtelif olur ve malumat yani bilinenler muhtelif olunca hakkın ilmi de muhtelif olur. <gülüyor> Ve sabit anlar, değişmez hakikatler muhtelif olunca malumat yani bilinenler de muhtelif olur. Ve hakkın ilmi muhtelif olunca ilahi irade de muhtelif olur. İradedeki lev yani eğer, imtina yani olumsuzluk içindir. Hani diyor ya bu ayette Hud 118. Eğer Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet kılardı. Bu olumsuzluk içindir. Yani hak dileseydi insanları ihtilaflardan pak tek bir ümmet kılardı. Hiç ihtilaf olmayan, muhtelif olmayan tek bir çeşit yapabilirdi. Ancak eşyanın hakikatleri muhtelif olduğu için bunu dilemek imkansız olduğundan bunu dilemedi. Hud suresi 113 onlar daima muhtelifler buyrunmakta. Ve bu ihtilaftan Rabbinin rahimsel rahmetiyle rahmet ettiği kimseler müstesnadır. Çünkü onlar cem ehlidir. Bunlar tek bir takım insan-ı kamillerdir ki bütün ilahi isimlerin ve sıfatların görünme yerleridir. Bundan dolayı her bir kamil bu isimlerin cemiyetine görünme yeri olmaklık itibariyle bir diğerinin bir diğerinin aynıdır. Gerçi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz müstesna olmak üzere bunlarda da bu cemiyet içinde bir ismin hükümlerinin üste çıkışı var ise de kamiller arasındaki birlik ve aynılık isimlerin cemiyeti bakış açısındandır. Yoksa hakikatte aynılık diye bir şey yoktur. Çünkü tecellide tekrar yoktur. Benzer olabilir ancak. Ve Hak Teala bütün mahlukları izafi vücutlar aleminde muhtelif isimlerinin, hükümlerinin açığa çıkması için halk etti, yarattı. İşte bu hakikate dayalı olarak yeryüzünde sakin olan muhtelif milletlerin bir olmasına çalışan Babiler ile bunun oluşacağını mümkün görmek halin hakikatine cahil olmaktan kaynaklanmaktadır. Babil'ler bunu yapmaya çalışmışlar. Tek çeşit. Bir insan olsun diye. Bu anlattığımız sözler Kur'an ayetlerinden alınmadır ki onları hak söyler ve Allah Teala söylediği vakit hakkı söyler ve doğru yola irşad eder. Bundan dolayı biz duanın en üstünü Elhamdülillah'tır. Hadis-i Şerif'i gereğince bu ilahi bilgiye erişmekten dolayı Rabbül Alemine hamdın hakikati ile hamd ederiz. Evet duanın en üstünü Elhamdülillah demektir. Allahu Teala Hazreti Adem'i yarattığında ilk sözü Elhamdülillah oldu. Hapşurdu Elhamdülillah dedi. Ve cennete girdiğinde de son sözü yine Elhamdülillah olacak. İlk sona bitişmiş olacak. Daire tamamlanmış olacak. İlk söz elhamdülillah, son söz yine elhamdülillah. Beşinci bölüm. Yalnız imama mahsus olan isim ve onun sıfatları ve halleri beyanındadır. Bu beşinci bölüm yalnız imama has olan isim hakkında ve imamın sıfatları ve halleri beyanındadır. Muhakkak iman ancak dört vasfı taşıyan meliklerden biri olur ki imamın özelliklerinde, burada imamın özellikleri daha önceki sohbetimizde işlemiştik hatırlıyorsunuz, imam olmanın vasıflarını yine imamdan kasıt neydi? ruh muhakkak imam ancak dört vasfı taşıyan meliklerden biri olur ki bunlardan biri hem kendine ve hem de idaresi altındakilere cömert hem kendine ve hem de idaresi altındakilere cömert ve biri hem kendine ve hem de idaresi altındakilere cimri, bakın 4 ciyetten dört sınıf olarak tarif ediyor. Hem kendine hem idaresi altındakilere cömert. Diğeri hem kendine ve hem de idaresi altındakilere cimri. Biri kendine cömert, idaresi altındakilere cimri ve biri de kendisine cimri, idaresi altındakilere cömert olur. Bunların beyanı ileride başlı başına tek tek işlenecektir. Alemde ilahi hikmet böyle geçerlidir ki muhakkak alem üzerinde yalnız halifeye tahsis edilmiş bir isim vardır ki o isim başkasına verilemez. Şimdi burayı unutmayın zihinlerinize kazınsın bakın bu imanın dört vasıf taşıma halini bu dört vasıf taşıyan meliklerden biri olur diyor. Biz de kendimizi tanımak için bunu iyi analiz edelim. Bir, hem kendine cömert hem de idaresindekilere cömert. Biz hangi sınıfa giriyoruz bunu ileride göreceğiz şimdi detayını işlediğimiz zaman. Burada anlatılanların hepsini kendi hepsimizde görmeye çalışacağız. Kendimizi tanımak için. Bir, hem kendisine cömert hem idaresindekilere cömert dedim. İki, hem kendisine cimri hem idaresindekilere cimri. Üç, kendisine cömert idaresindekilere cimri dört kendisine cimri idare arasındakilere cömer bu dört durumdan biri bizim için de geçerli bunu tanıyacağız anlayacağız alemde ilahi hikmet böyle geçerlidir ki muhakkak alem üzerinde yalnız halifeye tahsis edilmiş bir isim vardır ki o isim başkasına verilemez halifenin bu isim ile tek oluşu zikredildiği zaman diğer insanlardan ayırt edilmesi ve bilinmesi içindir ve imama mahsus isim olmak üzere konulan kelimeden adet oluşu üzere imamdan başkası anlaşılmaz. Alemde dedik ya, bir tane imam var. Şimdi bu manada da düşünelim. Hem bu anlatılan mevzuları büyük alemde anlayacağız, hem de küçük alemde yani insan aleminde, kendi vücudumuzda anlayacağız. İki cihetten de anlamaya çalışalım, tefekkür edelim. Büyük alemdeki imam bir kişidir. Her zamanda kutup dediğimiz, gav dediğimiz tek bir kişi vardır. Allahu Teala'nın kalbini tam parlak ayna kıldığı ve oraya yansıdığı, ilahi hikmetlerinin oraya geldi ve alemdeki zuhuratın, işlemlerin yapıldığı mahal. büyük ülkesindeki imam da işte ruhumuz. Yani geçerli olan adeti imamdan başkasının anlaşılmasına manidir. Ve imamın diğer insanlarla müşterek birçok isimleri olsa bile imamlığı yönünden adet olarak kendisine mahsus olan kelime bu diğer isimlerden hiçbirisi üzerine söylenmez. Ve o isim halifedir. Mesela halifenin Ahmet ve Mahmud ve Ali gibi diğer halk ile müşterek olan isimleri vardır. Fakat halife ismi ancak kendisine mahsustur. Ve bu ismin bu müşterek olan diğer isimler ile münasebeti yoktur. Ve halifenin bu tekliği kendisini halife kılan Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerine tabi olaraktan ve benzerlikten olmuştur. Çünkü Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri ilahiyet ismine mahsus kılınmıştır ki bu isimde kendisine asla iştirak eden bir fert yoktur. İlahdır o. Hatta biri Allah dediği zaman o kimsenin bu söylediğinden Hakiki fail olan Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerinden başkası anlaşılmaz. Görmez misin? Hakk Teala'nın Nisa 36. Yani Allah'a ibadet ediniz sözü indiği zaman halk bu söz indiği zaman halk Allah kimdir ki ona ibadet edelim demediler. Fakat ne zaman ki Uscudul Rahmani Furkan 60. Yani Rahman'a secde ediniz denildi. O zaman Rahman'ın rahmetten türemesi ve rahmetin kullara da kapsam oluşu itibariyle halk bu sefer Rahman nedir ki ona ibadet edelim dediler. İşte bunun gibi halka halifeye itaat ediniz denirse halife kimdir demezler. Fakat halifenin ismi Farz edelim, Abdullah olsa ve halka Abdullah'a itaat ediniz denilse, Abdullah kimdir ki? diye sorarlar. Bundan dolayı biz deriz ki, bu imama hangi ismin has olduğuna bakıp o ismi ona söyleriz. Böyle olunca Allah Teala'nın Bakara 30, ''Zikret şu vakti ki Rabbin meleklere yeryüzünde ben bir halife kılacağım dedi. Bakara 30 sözünde ona verdiği bir ismin gayrını bulmayız ki o isim de halifedir. Ve Hak Teala Hazretleri o ismi fert olarak sadece kendisi için kullandığı için bir zaman içinde halife cinsinden iki şahsın varlığını men eyledi. De yani halife olarak iki şahsın varlığını men eyledi. İki tane halife olmaz. Bu hususu Nebi Yezişah'ın lisanıyla şöyle dedi Resulullah Efendimiz. İki halifeye biat olunduğu vakit diğerini katletiniz. Sözüyle halletti ve katiy olarak sonuçlandırdı. Hükme bağladı. Şimdi iki şahsın iradesi birlikte olsa bile iki idareci arasında yani idare makamında bulunan iki kimse arasında mülkünü idame etmek ve mülkün idaresini ayakta ve nizam içinde tutmak geçerli olmaz. Bir yerde iki tane yönetici aynı makamda olmaz. Bir baş olması lazım. Çünkü mümkün olmaz. Bu imkanın olmadığını Hak Ale Hazretleri Enbiya 22'de yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı yer ve gök fesada uğrar idi. Ayeti kerimesinde beyan buyurdu. Açık sebebi budur ki muhakkak iki halifeden biri diğerinin yasakladığı şeyin aynı ile emreder. Örneğin halifenin biri Falan şeyden şu kadar kuruş vergi alınsın diye emreder. Diğeri bu caiz değildir alınmasın der. Bu ise birinin yasakladığı şeyin gayri ile emretmektir. Tam tersini söylemektir. Oysa idare altındakilerin bunlardan birinin emrine uyması gerekir. Bir şeyin hem yapılması ve hem de yapılmaması mümkün olmadığından birinin emrini ve diğerinin yasağını terk ederlerse Cezalandırılırlar. Ve eğer birinin emrini tutup diğerinin yasağını dikkate almasalar diğeri onları cezalandırır. Çünkü kuvvet sahibidir. Sonuç olarak birine itaat ettikleri şeyin nefsiyle ve zatıyla diğerine asi olmuş olurlar. Bu durumda da kendisine isyan ettikleri kimse onları cezalandırır. Eğer birinin emrini beğenip kendisine itaat ederlerse diğerinin cezalandırmasına engel olmak için itaat ettikleri kimse üzerine onların yardım etmeleri zorunlu olur. İşte bu hal tabi ki savaşların ve fitnelerin çıkmasına sebep halifeyi mülkün idaresinden başka işlerle meşgul eder. Ve mülkün idaresi ihmal edilmiş bir halde kalınca o mülk harap olur. İşte bu açık ve tabi sebep ile, için Hak Teala Hazretleri gerek ayeti kerimede ve gerek Nebi Yezişan'ın lisanıyla ulaşmış olan hadis-i şerifte tek bir halife üzerine kati olarak haber verdi. Tek bir halifeye itaat edilmesi hususunda haber verdi. Yani bizim beyanlarımıza itiraz olarak birisi çıkıp da sen şeran halife bir olur dedin ve bunların şer'i delilini getirdim oysa biz Allah Teala Hazretlerinin Enam 165. ayette o Allah Teala sizi yeryüzünün halifeleri kıldı sözünü işittik sizi yeryüzünün halifeleri kıldı sözünü işittik bu şer'i delile göre, göre de halifenin birden fazla olması gerekir şimdi bu ayetten bu anlamı çıkarıyorum ben yeryüzünün halifeleri kıldı o zaman halifenin birden fazla olması gerekir bir diğerine aykırı görünen bu iki delilin arasını birleştirmekle bu zahiri tezat nasıl giderilir diyecek olursa biz bu itiraza cevaben deriz ki Evet işte ne diyoruz biz zaten meal, sadece meal okumak bizi doğrulara yönlendirmez. Bakın kişi bu meali okuduğu zaman diyebilir. Allah Teala sizi yeryüzünün halifeleri kıldı diyor bu ayette. O zaman çoğu kullanıyor yani. O zaman değil, bir değil birçok halife olabilir. İtiraz ediyorum ben bu işe senin tek halife olur dediğine derse... Muhakkak halifelik sırrı birdir. Yani bölünmesi mümkün olmayan bütünsel bir manadır. Ve o veraset yoluyladır. Bu şahıslar onu miras yoluyla edinir. Miras yoluyla bu edinir bu halifelik. Yani mana suret ile görüneceğinden o bütünsel mana bu suretler aleminde bir şahıstan bir şahsa geçmek suretiyle miras yoluyladır. Bu halifelik. Ve bu miras yolu evlattan evlata geçmek suretiyle değil. Belki yukarıda izah edildiği üzere zahiren ve batinen imamlığa mahsus olan şartları taşıyan şahıslar arasında bir diğerine geçmek suretiyledir. Bakın burada çok güzel mevzuları izah ediyor. Günümüzde birçok tarikatta da bu problem var. Babadan oğla, babadan oğla, babadan oğla, kuşak kuşak kuşak kuşak şey efendiler gelmiş. O oğlunu şey efendi yapmış. Oğlu kendi oğlu şey efendi yapmış. Acaba hakikaten bu mana yoluyla bu halifelik verildi mi ona? Yani Resulullah Efendimiz onayladı mı bunun onun mürşitliğini şeyhini? O meçhul. Belki de bunu kaybetmemek için hak yol üzerinde olan dosdoğru hak yol üzerinde olan e, tarikatlar sözümüz onlara değil. Ama günümüzde Türkiye'mizde bunu hep dile getiriyoruz. Allahu alem bilmiyorum, ben kendi tahminlerim, kendi kanaatimle yüzde doksan aşağı değil bu yolda bu manada bozuk olan tarikatlar diyorum. Başındaki şeyhler, mürşitler kamil olmadıklarını bu manada ilmem bu şekilde ifade ediyorum. Burada da diyor ki bu halifelik böyle işte şeyden geçmez diyor. Babadan oğula geçmez. Ancak manada onaylanması lazım yani veraset yoluyla geçer. Şimdi bütünsel bir manadan ibaret olan bu halifelik sırrı şartları taşıyan bir şahısta gözüktüğü zaman bununla vasıflanmış olan bu şahıs hayatta bulundukça bu zaman içinde aynı ile diğer bir şahısta da bu halifelik sırrının gözükmesi şer'an ve hakikaten ve aklen muhal cinsinden olan bir şeydir. Ve bunun şer'an ve aklen ve hakikaten muhal oluşu yukarıda izah edildi. Ve eğer şartları taşıyan bir şahıs Mevcut iken diğer bir şahıs Çıkıp da halifelik iddia ederse O şahıs Geçersizdir Ve onun davası Reddedilmiştir Ve o şahıs bu zamanın Deccalıdır İki kişi çıktı Biri ben halifeyim diyor Şartları taşıyor Biri daha çıktı ben de halifeyim diyor ama şartları taşıyamıyor, taşımıyor O zaman diyor şartları taşımayan Deccaldir Ve Deccal Mübala ile yalan söyleyen anlamındadır. Deccal kelimesinin anlamı mübala ile abartarak yalan söyleyen anlamındadır. Ve ahir zamanda böyle deccallerin ortaya çıkacağı nebevi hadislerde haber verilmiştir. Evet, hakikaten ahir zamandayız. Böyle deccaller çok. Hepimiz gören görüyor yani. Şahit oluyor. Şimdi halifeliği taşıyan kimse bu şehadet aleminden intikal etmek suretiyle yok ve gaip olduğunda bu halifelik sırrı diğer şartları taşımakta olan diğer şahsa geçer. Ve bu sırrın geçmesiyle beraber o şahsa halife ismi de geçer. Ve bu hal böylece silsile şeklinde devam eder. Bundan dolayı yeryüzünde birçok halifeler gelip gider. İşte halifelerin bu şekilde birden fazla oluşundan dolayı Enam suresi 165'te geçtiği gibi o Allah Teala sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Ayeti kerimesinde Çoğul kelime ile halifeler buyuruldu. İşte buradaki halifelerden kasıt budur. Yani o halifeden sonra başka halifenin gelmesi. O halifeden sonra başka halifenin gelmesi halifeler hitabı buna işarettir. Yoksa müstakilen, yeryüzünde yaşayan bütün insanlar halife anlamında değil yani. Şimdi ey zeki okuyucu bu bölümü dikkat et ki burada dikkat etmesi çekiyor. Ben bu bölümde ve bu bahiste bir takım sırlara işaret ettim. Ve işaret ettiğim bu sırların ayrıca izahına girişmedim. Bizim beyanlarımızı idrak eden zeki kişiler bunları çıkartabilir. Ve yaşadığı zamanın içindeki olayların akışına bakıp halin hakikatini idrak edebilir. Evet, Bu hakikatten hareketle şu an günümüzde yaşadığımız olayları da analiz edip ilmi terazide tartabiliriz. Her şeyi yer yerine koyabiliriz. Ve bu sırları dışına ve içine tatbik eder. Hem dış aleme tatbik eder hem de iç alemine tatbik edebiliriz bu sırları burada anlatılanları. Herhangi bir şahısta bu halifelik sırrı karar kıldığı ve sabit olduğu zaman bu halife kendisini halife kılmış olan Hak Teala Hazretlerinin ilahi isimleriyle ahlaklanır. Ve bu ahlaklanma o halifenin idaresi altındakilerin ahlakında ve onların fiillerinde ve o ilahi isimlerin hükümlerinin ve eserlerinin açığa çıkması içindir. Çünkü alemin tamamı ilahi isimlerin ve sıfatların açığa çıkmasına mahsus bir aynadır. Bütün alemde aslında bir aynadır. İlahi isimler zuhur ediyor, açığa çıkıyor. Tecelliler Allah'ın isimlerinden gayrı bir şey değil ki. Ve biz ilahi isimler ile ahlaklanmanın manasını keşfül mana an sırrı esma illahil hüsna ismindeki kitabımızda anlattık. E, ey Kerim olan efendi hitabı ruhadır. Ey Kerim olan efendi. Çünkü ruh halife olup kendisini halife kılanın aynıdır. Bundan dolayı kerem sıfatını da taşıyıcıdır. Bu sebeple kerim diye hitap edildi ve halifelik dolayısıyla vücut hükmünün tasarruf edicisidir ve bütün kuvvetlerin reisi olduğundan efendi diye hitap edildi. Varlık aleminin zati gereği ve istidadının talebi olan Ahmedi şeriatı muhafaza et. Evet, bize tavsiye ediyor. Diyor ki, varlık aleminin zati gereği ve istidadının talebi olan Ahmedi şeriatı muhafaza et. Şeriatı koru harfiyen uy ve mülkün olan insani vücudu onun muhafazasında hizmetkar kıl aksini yapma ki senin üzerine aksi olur yani şeriat hükümlerini muhafaza etmekten sapma ve mülkün olan insani vücudu onun dışında bir hizmette kullanma eğer böyle aksini yaparsan asli makamın ulvi alem iken bu asli makama dönemeyip o makamın aksi olan süfli derecelerde kalırsın. Adeta diyor ki esveli safilinde kalırsın. Senin asın ahsen takvim. En mükemmel şekilde yaratıldın. Ona çık diyor. Aslına çık. 12'ye çık. Evet. 12'ye çık. Çünkü nefis vazifesi şeriat hükümlerine muhalefetten ibaret olan heva emirine tabi olup da sen de Halilen yani nikahlı hür eşimdir diye nefis ile beraber olursan ilahi yardımdan mahrum olma çukuruna düşer ve hasret ve pişmanlık içinde kalırsın. Yani benim eşim nefse uyuyorum ben deyip de uyarsan e nefisi kandıran kimdi? Heva kandırdı zaten onu. Baştan çıkardı. O zaman sen de helak olur gidersin diyor. Hanımına uyarsan helak olur gidersin burada hanımın şey oluyor işte. Nefis oluyor. ''Ve bir an bile zahir hükümlere ve batın sırlara riayet hususunda bakıştan gafil olma ki, o zahir hükümlerden ve batın sırlardan insanda bizim bahsettiğimiz alemlerin tabakaları üzerinde Allah Teala'nın sana hibe ettiği şeyler de Ne zahirden gafil kal ne de batını bu işlerin hakikatinden.'' İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin dediği gibi iki kanadına sahip ol. Kuş iki kanadı olmazsa uçamaz. Bir taraf zahir bir taraf batın ikisine de vakıf ol ki diyor kuş olasın uçasın bunu talep ediyorsan. Yani insanda zahir ve batın duyular vardır ki bunlar hakkındaki ayrıntılar yukarıda beyan olundu. Ve bunlar halifeye mahsus bir takım pencereler ve kapılardır ki zahir duyulara bir takım zahir hükümler ve batın duyulara da batın sırlar bağlanır. Ve bunların ikisinden de insandan mevcut olan alemlerin tabakaları üzerinde Allah Teala'nın sana hibe ettiği şeyler... Yani isimlere ait verişler doğar ve açığa çıkar. Bundan dolayı sen zahir beş duyundan çıkan hükümlere ve batın beş duyuna ulaşan sırlara dikkat et. Bu isimlere ait verişler Hadi ismi hazretinden mi? İşte burası çok önemli. Bu isimlere ait verişler Hadi ismi hazretinden mi yoksa Mudil ismi hazretinden mi ulaşıyor? Senin duyularına bir şeyler geliyor geldiğini anlıyorsun bana bir takım ilhamlar geldi diyorsun aldım diyorsun ama nereden geliyor uyan iyi dikkat et hadi isminden mi seni hidayete ulaştıracak yönden mi yani ilahi cihetten mi geliyor melek ilhamı mı yoksa mudil isminden mi nefsinin sana fısıldaması mı ya da şeytanın kalbine verdiği ilkamı bunu iyi ayırt et diyor böylece onların mahiyetlerine bakıştan gafil olma senin bu teftişlerinden ve devamlı süren iç gözlemlerinden sonra bu gözlemlerin yardımcın olan akla ilerler. Bu verileri aldın, teftiş ettin. Bu gözlemler nereye geldi? Akla geldi. Beş zahiri duyudan, beş batını duyudan aldığın bütün verileri topladın, akla getirdin. Yani ona işler ve geçer. Bundan dolayı katibine yani hayal kuvvetine ve memleketinde olan her bir valiye Hayal burada aklın katibi olarak tasvir ediyor. Ve memleketinde olan her bir valiye yani tasarruf edici kuvvetlerine olan bakış ve dikkat ile bu hal üzerine olur. Eğer çevrenin fiillerinden ve hareketlerinden sana hiddet istila ederse bu öfkeyi hazmetmeyi ve büyüklere saygıyı ve küçüklere merhameti ve ihsan edici olan kimsenin ihsanını görüp takdir etmeyi ve gördüğün fenalıklara karşı göz yummayı ve halkın küçük günahlarından yani yapmakta ısrar etmemek üzere onlardan çıkan kabahatlerden ve istemeden işlenen kusurları görmemezlikten gelmeyi üzerine vacip kıl. Bunlarla uğraşma. Bunları görme diyor. Ve küçük günah ve istemeden işlenen kusurların izahı şudur ki göz bakılması caiz olmayan bir şeye fuzuli olarak bakar veyahut dil söylenmesi uygun olmayan bir sözü fuzuli olarak söyler şimdi öfkeyi hazmetmenin çaresi istiğfar ve kendisinde hiddet olan şeyden vazgeçmektir sen senelerce gözünü yummayan veyahut zamanlarca istiğfarsız duran kimseler gibi olma ve büyüklere saygıya gelince Büyüklük her ne kadar Zahirde yaş itibarı ile olur ise de Batında yaş için Haz yoktur Yani batında ve manada Gençlik ve ihtiyarlık yoktur Aslında biz burada bulunanlar Bu dünyaya teşrifimiz usulüyle Her birimiz farklı zamanda geldiğimiz için Zamansal faktör olarak bir Kimlerimiz kimimizden büyük ya da küçük diye niteliyoruz değil mi? Aslında Bu Ruhlarımızın yaratılışı itibariyle Büyüklüğümüz küçüklüğümüz yok Hepimiz aynı, aynı seviyedeyiz. Aynı anda yaratıldık çünkü Bu manada babamızla da Babamızın babası dedesi atasıyla da Aynı anda yaratıldık Ama Allahu Teala bu dünyaya gelişte Onları sebep kıldığı için Öncelik sonralık mevhumu mevzu bahis oldu Tabii bundan dolayı da kimin sülbünden dünyaya geldiysen Bir de e, hukuk ortaya çıktı Tabi işte anaya babaya karşı olan Bir hukukumuz var Bir görevimiz var Evlada karşı olan bir hukukumuz, sorumluluğumuz var gibi. Ve büyüklere sahibi hem dedi. Batında büyüklük ancak şeref ve mertebe iledir. Batındaki küçüklük dahi aynı şekilde bu ölçü üzeredir. Ve ihsanda bulunan ihsanını görüp takdir etmeye gelince göz ve kulak gibi senin memleketinin valilerinden bir vali sana ihsan ettiği yani şeriat hükümlerine uygun amel ettiği zaman bu amel ve ihsan üzerine onların kendi makamlarından bu valilere birçok lütuflarda bulunmayı üzerine vacip bil ve bu lütufların onlara hatırlatılması sana yakışmaz nankör şey yapma diyor bak şuna kalkma diyor yani o lütufları çünkü bundan nefsini temiz bilmeyi doğurur. Oysa Hak Teala Hazretleri Necm 32 Öyleyse nefislerinizi temize çıkarmayın buyurmakta. Ve halifenin insani memleketteki kulak ve göz gibi valilerinin ihsanına karşı onun bol lütufları fiilen şükrüdür. Ve sırrı Sakati Hazretleri Cüneydi Bağdadi Hazretlerine Şükür hakkında ne dersin? diye sordu. O Hazret şükür Hak Teala'nın verdiği nimetler ile günahlara girmemendir Hak Teala'nın verdiği nimetler ile günahlara girmemendir diye cevabını verdi kulak ve göz gibi kuvvetler insani vücutta Hak Teala'nın zahiri nimetleridir bunları şer'i sınırlar içerisinde kullanmak fiili şükürdür şeriatın emrettiği yerlerde kullanmak ve onların her anda şeriat hükümlerine uygun amellerde kullanılması devamlı olan fiili şükür ve sürekli olan ihsandır. Ve daha çok lütfun bir manası da budur ki bu gibi kuvvetlerin şer'i sınırlar içerisinde amelleri sağlam bir şekilde yerine oturunca artık onların riyazat ve mücadeleler ile terbiye edilmesine ve Kasas 77 Dünyadan nasibini unutma ve Allah Teala'nın sana ihsan eylediği gibi ihsan eyle ayeti kerimesi gereğince mübah şeylerle nimetlenmekten men edilmelerine lüzum kalmaz ne zaman işte bu terbiyeyi yerine getirdiği zaman dünyadan nasibini unutma ve Allah Teala'nın sana ihsan elediği gibi ihsan eyle ne diyor riyazat ve mücadelelerle o terbiyeyi oturttuğun zaman bu hal onların ilahi zahiri nimetlerle lütuflandırılmaları demek olur ey kerim efendi olan halife sana şunu da vasiyet ederim ki mülkünde işlerinden bir işin hükmünü derhal uygulama ve icra etme. Acele etme burada. Bir şeye karar kıldığın zaman derhal uygulama ve icra etme. İlk olarak bu işin akıbetini iyice düşün. Dedik ya bu kitap bize neler neler açıyor yani. Hem kendi vücudumuzu yönetmekte kendi vücut ülkemizin halifeliğini yapmakta hem yönetimimizde mahiyetimizde başka insanlar varsa sorumluysak onlardan onlarda nasıl bir yönetim yapacağımıza dair ailemizde eşimize ve çocuklarımıza karşı nasıl bir muamelede bulunacağımıza dair bütün sırları anlatmış oluyor ne dedi acele etme ilk olarak bu işin akıbetini iyice düşün eğer bu düşünce neticesinde o işin akıbetinin hayır olduğunu görürsen icra et ilim terazinde tart yapacağın hareketi davranışı sözü işin sonucunda hayır olduğunu kanaat getirdiysen bu ilim terazisinde tarttıysa, o zaman icra et aksi halde o işin icrasından kaçın yapacağın işin sıkıntılı olduğunu gördüysen terazide tarttığın şeriat terazisinde tarttığın ilim terazisinde tarttığın kusurları olduğunu gördün hayır konusunda şüpheli gördün ya da hayra çıkmadığını gördün bu işten vazgeç icrasına memur olduğun işlerinde yani taat ve ibadetlerde Acele teenni eyle. Ağırdan al. Her hatıra gelen ibadeti icra edeyim diye acele etme. Yani halkımızda bir tabir vardır. Maymun iştahlı olma diyor yani. Aklına gelen her şeye dalma. Aa bu güzelmiş. Faziletliymiş. Hemen bunu da yapayım. Aa ne duyduysan. Oo şu falan zikri çekmek. Günde beş bin tane. Çok iyiymiş. Faydalıymış. Hadi bunu da yapayım. Bu sefer yük versin, yük versin, yük versin kendine. Zaten yapamaz. Üç gün sonra yan çizmeye başlar kişi. Yani bunda da İtidam üzere ol demek istiyor Çünkü illetler Çoktur Yani zahiri taat ve ibadet Ve batını günah olan işler pek çoktur Yani zahirde taat ve ibadet Gibi gözükür Ama batında işin hakikatinde Aslında bu seni günaha götürecektir Bu tarz işler de Çoktur uyanık oluyor bunlar çok ince meseleler. Hakikaten bunları çok iyi bilmek lazım Görünüşte zahirde ibadet taat gibi Gözükür ama Orada öyle bir tuzak kurar ki Nefis de şeytan da Aslında onun çıkışı günaha gider Başlangıçta işte, ibadete yapıyorum diye başlarsın Bir de bakarsın sonucu günah olmuş Muhakkak nefis Zahiri taat ve batını günah olduğu için Kendisine muhalefet edilmesi gereken işlerden bir iş ile emreder Nefis bunu emreder işte Bu tuzağı düşürür bu vasiyet nef nefis erbabı yani nefsin illetlerini bilen kimseler indinde kendisinde ibret olan geniş bir kapıdır. Evet bu çok mübbin bir kapı. İleride buna gireceğiz zaten detayını anlatacak. Meşhurdur ki İmam Ali Efendimiz bir savaşta kâfirin birini yatırıp öldürmek istedi. Kafir gazabından Hazreti Ali Efendimizin pak yüzüne tükürdü. Bu hali müteakip Cenabı Ali kafirin öldürülmesinden vazgeçip onu serbest bıraktı kafir bu hale hayret edip dedi ki ya Ali beni öldürmekten niçin vazgeçtin bunun sırrını bana izah et Sultanul muhlislerin sultanı imamı Ali efendimiz buyurdu ki Kâfirler ile savaş farz ve ibadettir ve seni öldürmeye kalkıştığım zaman ancak bu farzı yerine getirecektim Allah'ın bu farzını yerine getirmek üzere ben yola çıktım ve seni öldürecektim Oysa sen yüzüme tükürünce nefsimde bir hiddet peydah oldu. Eğer nefsimin bu hiddeti esnasında seni öldürmüş olsam ibadet işin nefsimin arzusuna da ortak yapmış olacaktım. Hakikatle Hazretleri ise Kehf suresi 110'da buyuruyor ki kendi ibadetine hiçbir şeyin ortak koşulmamasını emretmektedir bundan dolayı surette taat ve ibadet ve batında şirk ve günah olan bu işi icradan vazgeçtim dedi Hazreti Ali. Kafir ya Ali ne yüce dinin vardır deyip Müslüman olmuştur. Onun da Müslüman olmasına vesile kılıyor allah Teala bu olayı. Bu kısa Mesnevi Şerif'in birinci cildinde Mevlana Efendimiz'in tarafından hakikatleri ve incelikleriyle beyan olunmuştur. Yine Mahşerde üzerinden kanlar akan Allah yolunda cihad etmiş kişi getirilir buyuruyor bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz o üzerinden kanlar akan da diyor ki ben işte Allah yolunda cihad ettim savaştım öldüm herkes taksimat yapılıyor Cennet ehli, cennete cennete cehenneme götürüleceği zaman o kişi hakkında da meleklere emrediliyor Allahu Teala tarafından bunu da cehenneme atın o zaman o kişi itiraz ediyor ilahi Rabbi ben senin yolunda cihad ettim ve senin yolunda cihad ederken kılıç darbeleri aldım, şehit oldum. Sen de diyorsun ki meleklerini bunu cehenneme götürün. Nasıl iştir bu? O zaman Allahu Teala iddia eder diyor. Sen benim yolumda cihad edip de şehit olmadın. Ne büyük bir cengaver. Nasıl da savaşıyor, korkusuzca. Desinler diye savaşıyordun sen o savaşta benim rızamı gözetmiyordum. Kalbinde o yoktu der diyor Allahu Teala ve cehenneme sevk edilir kişi diyor. Bakın burada işte yaptığımız ibadet ve taatlarda Allah'ın rızasını gözetmek hususunda ne kadar hassas olmamız gerektiği mevzusu. Yine Beyaz Tıbestame Hazretlerinin bir sözü var. Geceleri kalkıp sürekli ibadet taatla meşgul olurmuş, yalvarırmış, niyaz edermiş, tövbe istiğfar edermiş. Bir gün diyor bir de ihtiyar bir annesi var. Annem Seslendi. Kalk bana bir bardak su ver dedi diyor. Beyazlı Besthane Hazretleri. O gece çok soğuktu. Bürünmüş yatıyordum. O soğuktan bir anlık bir üşengeçlik geldi. Bir müddet durduktan sonra kalktım diyor. Sonra kendi kendime dedim ki sen ne yapıyorsun? Annen senden su istedi. Bir üşengeçlik gösterdin. Ve o suyu anlatıyor. Fütuhata geçiyor bu mevzu. O suyu tasa doldurdum. Ve annemin yanına geldim bir de baktım ki annem tekrar uykuya dalmış. Annem uyanıp da benden o suyu isteyinceye kadar başucunda öyle ayakta bekledim. Ne kadar vakit geçti bilmiyorum. Annem uyandığında suyu kendisine verdi. Annem elimden o su tasını aldığında elimin parmaklarımın derisi tasa yapışmıştı diyor soğuktan. O deri yapışmış artık ne kadar zaman geçtiyse o hava ne kadar soğuksa ve bu hadiseden şunu anladım ki o zamana kadar Allah için yaptığımı zannettiğim ibadet, taat, gece kalkıp kıldığım namazları hakikatte Allah için yapmadığımı anladım diyor. Ve halime tövbe istiğfar ettim, bu halimden kurtuldum diyor. Bakın çok incelik var. Bunları çok iyi tefekkür edelim, iyi anlayalım. Sonuç olarak zahirde taat ve batında günah olan birçok işler Tezkiretül Evliya ve Nefehatül Üns ve Rehâhatu Aynil Hayat gibi kitaplarda evliyaullah'tan naklen izah edilmiş ve ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Dedik. Bu haftada sohbetimizi burada noktalandırdık inşallah. Amin. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fiddünnya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar Allahümme firli vel valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minkum el ammat Allahumma salli ala seyyidina muhammadin el fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega al haqqı bil haqqı vel hadi ila al-mustaqim ve ala alihi haqqa qadrihi ve al azim Subhanallazi yarani subhanallazi makani ya lemu subhanellezi subhanallazi yarani es-salatu ve selamu aleyke ya rasulullah esselatu ve selamu aleyke ya habiballah esselatu salatu ve selamu aleyke ya seyyid el-evvelin vel akhirin salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun, ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha